Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ba'd. Efendim şimdi farklı konuları görüyorduk. Önce neyi dün hangi de melekleri anlatmıştık? Meleklere iman. Ve nu'minu bil melaiketi ve nenbeyyine demiştik. Meleklere iman. Meleklere neden inanıyoruz? Meleklere iman etmenin bizim pratik hayatımızda faydası nedir? E, imani hayatımıza katkıları nedir? Onlardan bahsettik. Sonra وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى murselin Yani e, قَالَ الْاِمَامُ الْتَحَاوِيُّ نُؤْمِنُوا بِالْمَلَائِكَةِ وَالْنَبِيِّينَ Meleklere ve peygamberlere iman ediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün peygamberlere e, bize bildirilen, bildirilmeyen var. Hepsine e, bildirilenlere tavsili olarak bildirilmeyenlere de icmali olarak iman ediyoruz. Âmener-resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Kullun âmen billâhi ve melâiketihî ve Yani kitaplara ve peygamberlere inanıyoruz ki onlar Allah'la insanlar arasında vasıta oldular. Cenâbu Hak'tan aldılar vahyi, müdahil olmadan, değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktardılar. İnsanla peygamber farkı. Onlar da insan. Fakat altıncı haseleriyle yani katleriyle vahye muhatap oluyorlar. Peki masumiyetleri var. Masumiyetleri var. E, diyoruz. Peki sonra kitaplara iman ediyoruz. Vel kütübil münezzeleti alel murselin. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim kitaplardan bahsediyor. Suhufu ı İbrahim'e ve Musa diyor değil mi? Ee, İbrahim'in, Musa'nın sahifelerinden bahsediyor. Ki Tevrat'tan, İncil'den bahsediyor, Kur'an-ı Hakim'den bahsediyor. Bütün bu kitaplara inanıyoruz, iman ediyoruz, teslim oluyoruz. Fakat bu kitaplardan e, Kur'an-ı Hakim'in dışında olanlarını tarif ettiler, bozdular. Tevrat'ı bozdular. Çünkü İsrailler sürekli, Beni İsrailoğulları... Beni İsrail diyelim Zaten Beni Oğul demek Beni İsrail sürekli istilalara maruz kaldı Tevrat'a olan ihanetinden dolayı Aldılar Sürgüne götürdüler O süreçte Tevrat'ı kaybettiler Sonra kendileri yazdı يَحَرِّفُونَ kelime, عَمَّ وَاضِعِهِ O Tevrat önceki Tevrat olmadı Öyle ki içinde yalan var yanlış var Peygamberlere iftira ettiler Allah'a iftira ettiler Allah'a iftira ettiler. Mesela Tevratta yazıyor ki Allah Teala yer ve gökleri yaratınca yoruldu, aciz kaldı, oturup biraz dinlendi, israat etti. Halbuki Kur'an ı Kerim'de khalaqna semawati wal arda wama fi min lugu" yani Allah Teala'ya bir yorgunluk gelmez, yer ve gökleri yarattı ama. Vamame sene millugu bi yani canabağa da böyle bir yorulma hali olmaz. Tevrata baktığınız zaman yaratan ve yorulan bir Allah var. Fakat siz onun, Vallahu Ala kulli şeyin kadir, her şeye kadir olduğuna iman ediyorsunuz. Böyle bir kitaba iman edilirse Allah'a imanı kaybolur öyle birisinin. Yine peygamberleri iftira ediyorlar. Naharun Aleyhisselam bu ibadet etmeye çağırdı, yazıyor Tevrat'ta. Davut Aleyhisselam'ın günahından bahsediyor. İşte zina yapmak istiyordu. Lut Aleyhisselam o kızıyla, iki kızıyla zina yaptı, yazıyor Tevrat'ta. Peygamberle alakalı. Yani bu tür yalanlar, yanlışlar var. Zebur o da tarif edildi. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ zebura Bugün zebur ne diye var? Mizmar yani bir dua mecması ki o dualar da içi isyan dolu İncil Allah Teala İncili Hazreti İsa Aleyhisselam'a indiriyor fakat o işkence seanslarında Roma İsa Aleyhisselam'a iman edenleri işkence yapıyor daha sonra onlar devleti ele geçiriyor Roma'nın yaptığı işkenceyi İncile inanmayanlara bunlar yapmaya başlıyorlar yani Roma bir anlamda ee, din e, o Roma devletinin içine girdi. Yani devlet, e, putperest devlet Hristiyanlığı ortadan kaldıramayacağını anlayınca kendi e, o dini dönüştürdü. E, o Roma'nın içine girdi. Roman ağzıyla konuşan Roma gibi zulmeden ama bunları dini esaslara e, dayandıran bir devlet çıktı insanların karşısında. Biri kendi hevası adına zulmediyordu. Artık Roma kiliseyi tanıdıktan sonra kilise adını Allah adına insanlara zulmetmeye başladı. Hangisi daha e, insanları e, ifsad etme noktasında müessirdir? İkincisi neden? Çünkü Allah adına zulmederseniz o mazlumlar, muzdaripler sizin inandığınız Allah'a da ihanet ederler. Ondan da uzaklaşırlar. Yani Roma'da insanların eline zincir vuruyor. Tarlada köleleri o zincire vurulmuş halde çalıştırıyordu. E, kiliseyi kabul ettikten sonra, inandıktan sonra da aynı şeyi yapıyor. Demin de e, söylediğimiz gibi e, 70 tane İncil oluyor. 70 tane. En son onları dörde düşürüyorlar ki işte bugün onun içi yalan hurafelerle dolu. Cenab-ı Hak bu kitapları indiriyor ama hepsi mahalli. Mahalli olduğundan dolayı korumuyor onları. kuran Hakim ebedi olduğundan, kıyamete kadar sözü, hüküm ferma olacağından اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّ الذِّكْرَ inna لَهُ لَحَافِظُونَ Onu bizzat muhafaza ediyor. Bu binanın <gülüyor> adı Aşık Kutlu Hoca Efendi'den geliyor. Aşık Kutlu Hoca Efendi babamın da hocasıydı. E, Of'ta bizim Of'ta hocalık yaptı. O zaman tabii Kur'an-ı Kerim okumak, okutmak yasak. Subhaneki bile millet okutamıyor. Aşık Kutlu hocamız Aşere Takrip Tayyibe hocasıydı aynı zamanda. Anadolu'nun farklı yerlerinden insanlar oraya geldiler o Dağ köyüne. Orada Kur'an-ı Kerim'i sadece bir şekliyle değil de al-Kur'an Kur'an'a hakim yedi kıraat üzere nazil oldu. Hepsini orada o dağ köyünde milletin evlatlarını öğretti. Yani şunu söylüyordu. Mazlun olmayın Allah Teala bu kitabı korur. Ee, babam diyor ki medresede beraber kalırdık cuma akşamları. Bir gece hocam bu ayet-i kerimenin de içinde olduğu sayfayı yukarıdan aşağıya kadar okudu. Yorganın altında uyuyor. Ama uykusunda burayı okuyor. اِنَّا نَحْنُ ve الذِّكْرَ lehu la hafizun. Yani Allah Teala insanları vasıta kılar, vesile kılar, onlarla din mübini korur. Belki o vasıta sizsiniz, belki sizden sonra, belki biz oluruz. İnşallah Rabbim bizleri o vasıta yani din mübini onlarla koruduğu insanların kadrosuna alsın diye dua edelim. Peki, bil ve ki bil minubil melaiket ve nabiyin ve peygamberlere indirilen kitaplara da iman ediyoruz. Fakat bozulmamış halleriyle, tarif edilmemiş halleriyle inanıyoruz. Yani tarihçilerin yaptığı gibi, tarif edilmiş İncile, Kur'an hakimi kıyas edip de yükel minasfi el Mahdi ve İsa Aleyhisselam'ın çocuklukta konuştuğu İncil'de yok. O halde bu ayeti alamayız gibi bir yanlışın, delaletin, sapıklığın, küfrün içerisine Müslüman sapmaz kardeşim. Onun mizanı, ekberi en büyük esası nedir? Kur'an'a hakimdir. Mikyasodur, ona vurur. Ona uymayan her şeyi reddeder. Müslüman böyle yapar. وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ee, biz e, şahadet ediyoruz ki o peygamberler hak ve hakikat üzeredirler. Sonra ve nusemmi ehleti lettine muslimin ve mu'minin ehli kıbleyi yani e, bizimle beraber namaz kılanları, bizim gibi kurban kesenleri, peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman edenleri Zaruat-ı kabul edenleri, namaz kılanları, oruç tutanları, İslam'ın esaslarını, hiçbirini inkar etmeyenleri ehli kıble. Her ne kadar bazı noktada onlarla ihtilafımız olsa da onları da Müslüman kabul ederiz. Ve nüsemmi ehle kıbletine, bizimle birlikte aynı kıbleye yönelenleri muslimine ve müminin, Müslüman ve mümin olarak isimlendiririz. Yani biz iman simsarlığı yapmayız. Yani onu tekfir, bunu tekfir etme gibi bir rahatsalığı yok, olmaz ehli sünneti e mensup olanların. Ama bir adamın, yani bakıyorsun ki açıkça Kur'an'la hakim bir ayetini inkar ediyorsa bu zaten kafir olmuştur. Veya Kur'an-ı Kerim'i yere atıyordur, ayağıyla itiyor. Yani bu asırda, bu çağda bu kitapla amel edilir mi diyorsa... Bunlar küfürdür. Ya da adamın böyle bir takım ifadeleri var. Eğer onları tevil edebiliyorsanız, tevil edip de onun imanını kurtarabiliyorsanız, tevil edip onun küfrüne hüküm vermeyeceksiniz. Ya da ehli sünnet bu küfürdür der ama bu kafirdir demez. Adam açıkça inkar etmiyorsa, ayeti reddetmiyorsa çok böyle galiz yaptığı bir şey var. O küfürdür. Aslında yapan da kafir olur. Fakat siz yine diyorsunuz ki bu hareket küfür ama bu adam kafir değildir diyorsunuz. Çünkü ehli kıbleyi yani birisi zahirde kelime-i tevhidi söylüyorsa Müslüman olduğunu izhar ediyorsa biz onun kalbini yarıp da imanına bakamayız. İsa suresinde anlatılıyor. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz Gidiyorlar, orada birisi e, Müslüman olduğunu söylüyor. Fakat sahabeden e, Ebu e, Usame, Usame radıyallahu an onu öldürüyor. Diyor ki yani bu Usame onu öldürüyor. E, bizim katımızda itibar görmek için İslam'ını izhar etti. Böyle bir İslam olmaz diyor, reddediyor. Sonra Efendimiz aleyhisselama geliyor. Hangi ayet-i kerime? Yani Müslüman tekfirci olamaz. Müslüman tekfirci olamaz. Cenab-ı Hak bu ayet kelimeyi inzal ediyor. Ya yuhelledine amanu ila darabtum fi sebilillahi fetebeyenu ve la taqulu limen alqa ileykumus salame lest mu'mina 93. saife. Yani tekfircilik yok. Bugün işidin yaptığı gibi Adam camiden çıkanı, namaz kılanı, onun hilafetini uydurma diye bir şey çıkardı. Hilafet, ya halife kaçak olur mu kardeşim? Halifeysen çık, milletin önünde dur. Yani hürriyeti olmayan bir adam, bir buçuk milyar ümmet adına devlet iddiasında bulunabilir mi? E, 93. sayfa, 94. ayet-i kerime. يَا amenu الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا دَرَبْتُمْ yani Allah yolunda e, sefere çıktığınız zaman darabefi darabefi yani Allah yolunda sefere çıktığınızda fetebe yunu araştırın cehalet ediyorsunuz. adam eğer ben Müslümanım dediyse kardeşim biraz önce kafir olsa bile siz onun o beyanına bakacaksınız walate kulu limen el k ile ykumu salame Efendim? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ Size selam verene, selam diyene, kelime-i tevhidi söyleyene, لَسْتَ مُؤْمِنَا Sen Müslüman değilsin deme. Ee, peki neden böyle dediler? Neden onun İslam'ını kabul etmediler? تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ dünya Yani dünya arazını, geçici olan ganimetini almak için, adamın elindeki malı almak için, Öyle dediler. Tabi sahabe-i kiram efendilerimiz kemale birden ulaşmadılar. Onlar dünyanın tanımadığı kötülükleri Efendimiz'i görmeden önce yapıyorlardı. Allah Resulü'nü gördükten ona iman ettikten sonra birden onların hayatı değişti. Ama yani insanların hayatında bir nekahat dönemi vardır. Yani hastalıkla şifa arasında. Şimdi Usame burada öldürüyor adamı ama o Usame henüz daha o yola yeni yeni giriyor. İşte böyle arızalar başta oluyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar nihai kemal noktasına taşıyor. Yine Mumtahine suresinde Cenab-ı Hak e, Hudeybiye'den sonra biliyorsunuz karar alınıyor. Kadınlar e, da kim gelirse Mekke tarafından Müslümanlar kadın erkek onları Mekke müşriklerine verecek. Çok ağır bir anlaşma. O ara kim geliyor Efendimiz Aleyhisselam olduğu yere? Ebu Cendel geliyor değil mi? Süheyl bin Amr da delege başkanı verecekler onları gülüyor. Böyle dişleri öne doğru çıkmış gülüyor orada. Sahabe Galayan'a geliyor zincirlerle Ebu Cendel orada. Onu da Mekke müşriklerine verecekler. Müslümanlardan birisi irtidad edip Mekke'ye sığınırsa ona dokunmayacaklar. Mekke onu iade etmeyecek. Ama Mekke'den birisi Müslüman olursa Müslümanlar onu iade edecek. Efendimiz de sözde sadakat gösteriyor. Ebu Cendel'i veriyor. Sahabe bir öfke, bir gazap hali Süheyl'e karşı. Hazreti Ömer diyor ki müsaade buyur ya Resulallah şu adamın dişlerini dökeyim ağzına. Gülüyor bir de. Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ömer bir gün gelecek bu adamın yerinde olmak isteyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ediyor. İrtidat hareketleri var. Dinden dönenler, ayrılanlar var. Süheyl bin Amr atının üzerine biniyor. Çok etkili bir hatip insanların önüne geliyor. Diyor ki, Allah Resulü en son sen inandın Mekke. Şimdi en ilk sen mi inkar edeceksin? Vallahi güneş üzerime doğup batmaya devam ettiği müddetçe asla Muhammed aleyhissalatu vesselama İhanet etmeyeceğim. Şimdi orada öyle birisiydi ama iman onu alıp nereden nereye getiriyor. Şimdi böyle bir anlaşma var. Kadınlar da yade edilmiyor. Fakat bu olay neyin önüne açıyor? Gerilla savaşının önüne açıyor. Sonra onlar e, Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah yani ya Muhammed diyorlar tabi Rasulullah demiyorlardır. Bunları Medine'ye kabul et yani böyle bir kendileri bir anlamda bozmak zorunda kalıyorlar. Ama Efendimiz kadınlardan iman edip gelenleri alıyor. Yani bir kadın Mekke'den yola çıktı, Medine'ye geliyor. Normalde onları da almamak lazım ama kadının mahremiyetinden dolayı anlaşmaya göre almamak lazımdı. Yani normal derken. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları kabul ediyor. Ayet-i Kerime de buyuruyor ki, 550. saife. Yani burada da biz zahire bakıyoruz. Adamın zahirinde iman varsa onu tekfir etmiyoruz. Yani belki adam orada öyle anlamıştır, yanlış anlamıştır diye teville imanını kurtarıyoruz. Peki eee 10. ayet-i kerime: Ya yuhelledine amenu izaa ja'akumul mu'minatu muhaciratın femtehinuhunna Allahu a'lemu biimanihinna Ya eyyuhellezina amanu izaa ja'akum mu'minat o Müslüman kadınlar size geldiğinde ne oldukları halde muhacirat. Muhacir olarak geliyorlar. Femtehinuhunna onlara bir bakın. Yani hakikaten Müslüman diye mi geliyorlar? Mekke'de İslam'ı yaşayacak bir ortam bulamadıklarından mı geliyorlar? Medine'de zenginlik olduğundan Medine'de bir erkeğe aşık olduklarından mı geliyorlar yoksa imanlarından mı? Eğer imandan dolayı geldiklerini beyan ettilerse bunu anladıysanız o zaman bırakın onları yani Allahu alame bi imanihinne. Cenab-ı Hak onların iman iyi biliyor. Fe in alimtumuhunna mu'minatin fe la terci'uhunna ila'l kuffari. Yani fe in alimtumuhunna mu'minatin Onların Müslüman olduklarına kanaat getirdiyseniz, فَلَا ne اِلَى الْكُفَّارِ Onları geri Mekke'ye vermeyin. Yani burada ifadeye bakıyorsunuz, söze bakıyorsunuz. Eğer sözde bir teslimiyet hali varsa, onları ehli kıble kabul ediyorsunuz. Müslüman kabul ediyor, tekfir etmiyoruz. Ama açıkça inkar ediyor. İmam Muhammed dün fıkıhta, okumuştuk ne diyor? Ben kaderi inkar eden birisinin arkasında namaz kılmam Böyle birisinin arkasında namaz caiz olmaz diyor. Rafizi birisi şimdi ki hani Hazreti Ali'nin peygamber olduğunu iddia ediyorsa e bu adam küfre girmişti. Açıkça Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ediyor. Son peygamber olduğunu inkar ediyor. Yani bakıyorsunuz burada sapık biraz. Tam sapık olan var, hepten giden var, kaybeden var. Böyle belli noktalarda bu adam kurtulabilir kanaati varsa onu tevil ediyorsunuz kardeşim. Wa nesmi ehle kıbletina muslimin mu'minin. Ehle kıbleyi Müslüman mümin olarak tesmiye ediyoruz. Madamu bima ca abihi Nebiyü aleyhissalatu vesselam mu'terifin. Ma tavkiziyye ve mastariyye. Ne zamana kadar bunları Müslüman olarak isimlendiriyoruz? Madamu Yani muddete devamihim. Devam ettikleri e, süre içerisinde مَادَامُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ مُعْتَرِف۪ينَ Yani muterifine bimacae demek. O bimacae banerye mutalliktır. Muterifine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini, götürdüğünü, bildirdiğini kabul ediyor iman ediyor Kur'an-ı Hakim'den tek bir hakikati reddetmiyorsa e, reddetmediği müddetçe ehli kıbleyi Müslüman olarak kabul ediyoruz. Nesemmi yani nakbalu Müslüman olarak kabul ediyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam getirdiği bütün ölçüleri kabul edecek. Vehu bikulli ma kâle ve ahbara musaddikîn gayremukezzibîn Velehu veli men veli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani yine biz bunları Müslüman olarak isimlendiriyoruz. Ee, ne zamana kadar ee, musaddiki yine gayre mukedibi tasdik ediyorlar Efendimiz Ali e, ve aleyhisselamı. Velehu bikulli makale. Allah Rasulü aleyhisselamı söylediği her şeyde. Ve akbara ve akbara bhi. Haber verdiği her şeyde, söylediği her şeyde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ettikleri müddetçe de biz onları Müslüman olarak kabul ediyoruz. Hz. Ömer Efendimiz bu riddet olaylar olunca Hz. Ebu Bekir'e ne diyor? Savaşmayalım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Umurtu an ukatilen hatta yekulu la ilahe illallah yani la ilahe illallah diyene kadar cihad ederiz ama la ilahe illallah deyince onların kanları, malları artık emniyet altındadır. Bu adamlar la ilahe illallah diyorlar ama Ebubekir Efendimiz onları zekat farzını inkar ettiğinden dolayı imanı kaybetmiş topluluk olarak kabul ediyor ve üzerlerine gidiyor eğer kimse gelmezse benimle şu iki kızımla giderim diyor. Kiminle? Esma ve Ayşe'yi gösteriyor. Yani birisi İslam'ın şu kadar emrini kabul ediyor, açıkça bir taneyi inkar ediyorsa bak uygulamamak ayrı bir şey. Uygulamamak inkar etmek farklı. İnkar ediyorsa kafir olur. Bunlar zekatı artık inkar ediyorlar. Biz peygamber zamanında verirdik. Daha vermeyiz diyorlar. Kimse bizden bu zekatı Alamaz diyorlar. Bununla küfre girdiklerinden Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh onların üzerine ordu sevk ediyor. Yani böyle ucuz kahramanlık değil de Ebu Bekir'deki hakiki kahraman. Öyle bir kahraman ki kızı diyor ki babam sizin yerinizde namaz kıldıramaz ya Resulallah. Babam eğer mihraba geçirirseniz Allah Resulü ahirete gidecek böyle zanneder orada duramaz Peki Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu An onun şecaatiyle biliyorsunuz ama Allah Resulü ahireti irtihal edince Allah Resulü öldü diyenin başını vururum diyor. İnnehu seyaudu kemâ Musa ila kavmihi Musa Aleyhisselam Tur'dan nasıl döndüyse Allah Resulü de dönecek buyuruyor. Yani sahabenin her birinde ayrı bir musibet hali var. Ama Ebubekir Bekir başka. Neden Kur'an'a hakim ondan bahsediyor? İkinci iki filgar, iz sahibi la tahzen. Şimdi Ebu Bekir olmak başka bir şey tabi. Tabi Ömer olmak da ayrı bir yani teslimiyet istiyor. O da bu ümmetin ikinci büyük adamı yani. Akad kitaplarımızda böyle bunları sıralıyorlar değil mi? Niye bu Rafizi şeylere karşı. Ebu Bekir'e söven birisi imanı kaybeder kardeşim. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir'den bahsediyor. Diğer sahabiye söven ehli bidat olur. Ama Ebu Bekir'e birisi söverse imanını kaybeder. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğu ayette Ebu Bekir'den radıyallahu anh bahsediyor. Yani böyle e, ortada durmayacak adam Ebu Bekir Efendimiz gibi e, safı belli olacak. Şimdi safınız belli olur, sahabenin safı hep bellidir. Ama tereddüt ediyorlar. Acaba bu adamlar tevil ediyor mu diye. Ebu Bekir Efendimiz işte orada son hamleyi yapıyor, son sözü söylüyor. Ne diyoruz buna? El kavlul fasıl. Bitirici söz işte. Efendim, ve kelamullahi neredeyiz? Vela nekûdu fi fillâhi. Yani ve la nekûdu Allah'ın zatı hakkında da Bu da ayrı bir konu yine ayrı bir başlık Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tartışmalara da girmiyoruz Ne diyorduk? Ölçümüz hangi Ad-i Şerif? Tefekkeru fi alâ illâh la tefekkeru fi zatillah Nimetleri üzerine düşünüyoruz ama zatı hakkında düşünmüyoruz dedik İki wala fi dinillahi taala Allah'ın dini hakkında da böyle mücadeleler yapmıyoruz oturup böyle mücadele kendi aramızda münakaşalar yapmıyoruz efendim münazara ayrı tabi münazara eğer birisinde bir kayma hali varsa siz münazara ile hakikati ortaya çıkarıyorsunuz wala mücadele fil Kur'an Kur'an hakim noktasında Kuru mücadelelere de girmiyoruz. E, Mihne yıllarında olduğu gibi işte onlar diyorlardı ki efendim e, Kur'an-ı Hakim mahluktur ama e, Ahmet bin Hanbel'in onlara karşı bir direnişi vardı. Neden Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır deyince insanların sözü seviyesine indirecekler. İnsanların sözünün ne kadar kıymeti varsa Allah Azze ve Celle'nin sözünü de insan kelamı gibi kıymetsizleştireceklerdi. Onun için o alimler kendilerini o tehlikenin belanın önüne koydular. Ahmet bin Hanbel gitsin ama kelamullah yaralanmasın. وَلَا نُجَادُلُ فِي <الْقرآن> Kur'an-ı Hakim noktasında da gereksiz tartışmaların içine Müslümanlar girmiyor. Yani onu قُدَلِّ الْمُتَّقِينَ Muttakiler için Kur'an-ı Kerim nasıl bir hidayet rehberi olur? Onun üzerine duracaksınız. Ama maalesef şimdi adam kalkıyor, Kur'an-ı Hakim'deki kıssalar tarihi bir değer ifade etmez diyor. E benim Kur'an, Kur'aniyyum kardeşim. Hani ehli Kur'an'dın ya sen. Hani sen Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyordun. Bak bu adamlar Kur'an-ı Hakim'in haşa masal olduğunu söylüyor. Sen arkadaşın bunlar. Bir kısmınız da onlardansınız. Yani şimdi Kur'an-ı Hakim'e karşı büyük bir saldırı başlattın. Mücadele etsene onunla. Kur'an-ı Kerim'i açıkça reddediyor, inkar ediyor, uydurmadır diyor. Mekke müşriklerinin ağzıyla konuşuyor. Neden ona karşı bir cehdin yok? Hep böyle Müslümanın hoşuna giden isimleri alıyor. Ehli Kur'an. Kim bu adamlar? Sünneti reddedenler. Kim kuruyor bu hareketi? İngilizler. Nerede kuruyorlar? Hindistan'da kuruyorlar. Efendimizin hadisinden alıyor, hadisi reddediyor. Allah Resulü ne buyuruyor? Ehlül Kur'an'ı ehlullahi ve khassatu ehli Kur'an ehlullah'tır Allah'ın haz kadrosuna dahildir onlar bunlar da o ismi alıyorlar Hindistan'da hareketin adı ehli Kur'an neyi reddediyor peygamberi reddediyor diyorlar ki peygamber o dönemde yaşadı hadislerin çoğu da haşa uydurma o halde biz bu asla göre Kur'an'ı bu asın aklıyla anlayalım reddediyor bak bu isimle sen de zannediyorsun ki Kur'an Müslümanlığı, Kur'an talebesi Peygamberi reddediyorsa birisi ve Kur'an talebesi iddiası varsa Açıkça bu şeytanın talebesidir Çünkü Kur'an'a talebe olsa Kur'an ona Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etmeyi Teslim olmayı anlatacak Onlarca ayet var İşte burası bunun bahsi bunun yeri değil Buldunuz ayet-i Nisa suresi 115. ayet-i kerimeyi bulun. Birazdan oraya geleceğiz. Peki ve ennahu kalamu rabbil alamin ve na'lamu ennahu kalamu rabbil alamin. Rabbimizin kelamını kabul ediyoruz. Nezele bihi ruhul emin onu Cibril ile emin indirdi. Faallemuhu seyyid el murselin Muhammedan sallallahu aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Efendimiz ve vesselama Peygamberlerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'a öğretti. Ve kelamullahü teala la yusavihi şeyun min kelamil mahlukîn. Allah azze ve celle'nin kelamına la yusavihi yani ona hiçbir şey denk olmaz. Zamir kuran Hakime dönüyor. La yusavil Kur'an'a şeyun e, mahlukların sözünden, yaratılmışların sözünden. وَلَا نَكُولُ بِخَلْكِ Kur'an, <الْقُرْآن> Kur'an'ın mahluk olduğu iddiasını da reddediyoruz. وَلَا نُخَالِفُ جَمَاةَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların cemaatine de muhalefet etmiyoruz. Yani ehl-i sünnetten, cemaati kübradan, sevada ı azamdan ayrılmıyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَجْسَمِعُ <الدلالة> buyuruyor. Ümmetim sapıklık üzerine ittifak etmez. Allah Teala da ümmete muhalefet etmemeyi bütün Müslümanlara terkin ediyor. Talimatı var. Nedir o? Ne buyuruyor? Eymen yuşa tir rasula min ba'di ma tebeyyana le'l huda ve yattabi ghayra sabilil mu'minina walihima tawalla w cehennem ve 97. saife Nisa suresinin 115. ayet kelimesi. وَمَنْ يُشَاكِقِ الْرَسُولِ Yani وَمَنْ يُخَالِفِ الْرَسُولِ Kim Peygamber aleyhissalatu vesselama muhalefet ederse yani Peygamber'i muhalefetten bahsediyor. وَمَنْ يُشَاكِقِ Rasul يُخَالِفِ اَرْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْلْهُدَ Yani hak, hakikat ortaya çıktıktan sonra وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Peygamber'e muhalefet eder? ve ettabi geyre müslümanların yolundan başka bir yola tabi olursa yani müslümanların yolunu reddeder gider küfrün yoluna bağlanırsa ve ettabi geyre sebilil mukminine ne olur Kider der oryantalizmin Kur'an'la alakalı mutalasını alıyor tarihselcilik görüşünü alıyor Kur'an-ı Kerim'deki efendim o kıssalar uydurmadır diyor kimin görüşünü alıyor Esatirul Evvelin diyen Mekke müşriklerin görüşünü alıyor Oriyantalistlerin görüşünü alıyor 100 tane 100 küsür hadis Hz. İsa gelecek diyor ama Batı'yı anlatamadı neden Batı ona dedi ki ya sen kimsin senin peygamberine benim peygamberim iman edecek olur mu böyle bir şey dedi e onlardan diploma aldı oryantalizmin e, oturduğu kilise kaldırımlarına çömeldi. E, Cambridge'den aldığı diploma ile ilahiyat fakültesinde iftihar etti bu adam. Şimdi bu adam hocasına, efendisine şunu diyebilir mi? Senin peygamberin gelecek, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edecek diyemedi. E ne yapayım dedi? E, bari şöyle diyeyim, bu hadisler uydurmadır diyeyim, İsa gelmeyecek. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar edeyim de, Efendilere asi olmayayım. Böyle bir isyana girdiler. Bu ümmet şimdiye kadar bunu inkar etmedi de he? bunlar raziden daha mı akıllı çıktılar? Bu ilahiyatçılar bin kişi arasından seçildiler. Efendim ama raziler milyonlarca insan arasından seçildiler. Herkes medreseye gidiyordu. Kur'an'la hakim o büyük üstadları o medreseye giden bütün çocuklar arasında seçildi ama bizi nereden seçtiler kardeşim? Biz yani bu ümmetin en zeki tabakasından seçilmiş kadro değil bugün bu hocalar. Nereden? İşte oradan buradan çok zekiler, zekisinizdir Allah'ın izniyle de ben size demiyorum. Ama vaka var, durum var yani. Durum ortada. Yani biz şimdi yalana, yanlışa, hataya işte böyle... Ee, mücadeleler yapamayız iman ona müsaade etmez kardeşim ben neyim haddim biliyorum ya ben haddim biliyorum elhamdülillah Ebu Hanife'ye karşı Razi'ye karşı Beyzavi hocamdır haddim biliyorum ama bu adamlara karşı da elhamdülillah onlara da ilmimizin zekatın değişmeyiz onu da biliriz Ebu Hanife'yi de biliriz elhamdülillah onun kabına gelemeyiz ama bunlar bir gün gelecekler. Ama gelmezlerse Rabbim canımızı almasın bu sünnet düşmanlarıyla hesaplaşmadan Allah o bir tane alimul lisan var. Onunla hesaplaşmadan milletin önünde. Çünkü bu milleti Buhari düşmanı o yaptı. O. Ötekiler masum. O. Asıl o. Evet. Peki şimdi. وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müslümanların yoluna tabi olmuyor adam bak. Efendimiz'e, Müslüman da bu adam, Resulullah'a muhalefet ediyor. İki, Müslümanların yolundan başka bir yola giriyor. Razi gibi anlamıyor. Diyor ki yok, uydurmadır bunlar, kısalar Tarihseldir diyor, Kur'an'ın hükümleri bu asırda uygulanamaz Emperyalizm kiminle, İhvan'la niye mücadele etti? Neden? Çünkü İhvan diyor ki Allah'ın hükümleri, tatlı edilecek. Ne diyor Hasan Elbennah? Allahu gayetuna ve Resuluz zaimuna ve Kitabu dusturuna ve Cihadu sebiluna. Kur'an anayasamız diyor, değil mi? Öyle dersen böyle olur diyor. Peki şimdi içeriden kimi çıkardı? İlahiyattan hoca çıkardı. Ne diyor ilahiyattaki hoca? Ya Kur'an'dan dustur olur mu? Anayasa olur mu? Ahlak kitabıdır diyor. Bütün ahkam ayetleri tarihseldir diyor. O halde bunu yani Kur'an bizim anayasamızdır diyenle emperyalizm savaşıyorsa 1400 yıldır o halde Kur'an'ın idareye, devlete talip olmadığını biri söylüyorsa o kimin sözcüsüdür kardeşim? Emperyalizmin sözcüsü değil midir bu adam? Açık değil mi? Yani içeriden bu iddiayı bitiriyor. Sana diyor ki artık Kur'an'ın e, devlete, topluma, talip olması diye bir iddiası kalmamıştır. Bunun ardında koşma diyor. Bu Ütopya'dır aşağı diyor. Bak seni buradan vuruyor işte. Dışarıdan gelse o tankın karşında duracaksın. Bu Allah'ın ayetleridir. Çiğnenemez diyeceksin. Ama içeriden böyle geliyor. Peki muhalefet edenler ne olur? Nuvallihima tevella Onu o girdiği yolda bırakırız. Yani üstlendiği vazifenin içinde bırakırız. Neyi üstlendi? şeytana taşeron olmayı üstlendi. Vanus lihi cehennem vanus nuslihi demek. Wanudhiluhu cehennem. Cehennemin içine de onu sokarız. O halde la teştemi ummeti Allah talale. Bu ümmet sapıklık üzerine ittifak etmez kardeşim. Yani bu ümmet Buhari'ye sahih desin. Yani Buhari evet ona sahih dedi sahih hadisleri aldığında ama bu ümmet onun içinde hep sahih hadisler olduğuna ittifak etti. Şimdi bu ümmet, İbni Hacer'ler, Ayniler, o hadis üstadları, allameleri anlayamasın. Kevser'i anlayaması Sen ey gözlerin talebesi, sen bunu anlayacaksın öyle mi? Sen anlayacaksın. Hadi anlıyorsan çık meydanlara. Çık. Kadınlara, çocuklara anlatma bu dini. Çık bakalım kaç kuruşsun. Evet, wala nukhalifu jemaat al Neden çıkacaklar? Ehl-i sünnet İmamı Hanbel'le kırbaçladı kardeşim. İmam Malik'e vura vura omuzlarını çıkardılar. İmam Şafii zincire vurdular, Bağdat'a getirdiler. Ebu Hanife secdede ruhunu teslim etti. Ne oldu zalimle? Ne oldu Muhtezile? Yıkılıp gitti. Münazara meydanlarında yıktılar. Onları sevenler de baktılar ki Serap'a yalan konuşuyorlar. Münazara ve ehli Sünnet'in bütün medreselerini yüz yıl önce kaldırdılar. Süleymaniye'yi kapattılar, Beyazıt'ı kapattılar. Hep taşerondu onlar. Derin Selani'nin intikamıydı onlar. Sabah-ı intikamıydı bunlar. İntikam aldılar, ortada bıraktılar. İşte bu taşeronları çıkardılar. Şimdi bunlarla Allah Resulü'nün yoluna değil... Başka yollara çağırıyorlar bu milleti. Elhamdülillah. Bu topraklar bin yıl İslam'a hizmetkarlık yaptı. Bizim dedelerimiz sabah namazlarında buzu kırıp da abdest alıp namaz kıldılar. Allah'ın kitabına hep onun azimetiyle amel ettiler. Rusada gitmediler. On bin kişilik orduya on kişiyle girdiler. Cennete bakarak gittiler. Elhamdülillah. Kim bunlar ya? Elhamdülillah. Bu köklerden olmaya gelecek. Allah Teala bizi o muazzez kadronun neferleri yapsın inşallah. Komutanlığa talip değiliz. Emir olalım ama ordu orduda olalım. Allah o muazzez ilim ordusunun, cihad ordusunun içinde canımızı alsın Sonuna kadar. Hiç başka bir şeye Rabbim talip olma zilletini bize nasip etmesin. Elhamdülillah. Peki. Efendim şurayı şeye kadar gelelim. Vela ne kulu şunda demiyoruz, la yıdırru mal İslami limen lıman amilhu ee, bu mürce'nin görüşüdür mürce bunlar diyorlar ki mürce bunların görüşü nedir efendim diyorlar günah imana zarar vermez günah imana zarar vermez dediğiniz zaman insanları günaha teşvik etmiş olursunuz sapık bir fırkadır. Vela ne kulu la yıdırru zambun la yıdırru faile لَا يَغُرُّ ذَنْبٌ limen عَمِلُهُ Yani günah onu işleyene zarar vermez. İslam Eğer İslam'ı varsa, imanı varsa günah ona zarar vermez. Mürce böyle diyor. Hayır öyle demiyoruz biz. Demiyoruz. Bunun durumunu biz Allah'a havale ediyoruz. Peki mutezille ne diyor? Büyük günah işleyenler onlar kafir olmamıştır. Ama ee, ne yapmışlardır ee, küfre e, imandan da çıkmışlardır imandan da çıkmışlardır imanlarını kaybetmişlerdir ama kafir olmadılar neden çünkü hala bunların tasdiki devam ediyor o halde bunlar nerededir diyor mutezile El menzile, beynel menzile hariciler ne yapıyor bugün din yaptığı gibi büyük günah işleyeni tekfir ediyor mürce ne yapıyor ya zarar etmez diyor, İstediğin kadar büyük günah işle. Bak orta yol ehli sünnet çünkü İslam'ın kendisi. Sünnet demek bidatın karşılığı, cemaat demek tefrikanın karşılığıydı. Şurayı bitirelim, sonuza alacağım. Vana rucu lil muhsini ne el mu'minin. Muhsin kim? İhsan derecesinde ibadet yapanlar. Yani el ihsanu antamudallah taala. Fıilm tukun tarahu. فَإِنُّهُ يَرَقُ Mükaşefe hali, görür gibi ibadet ediyorsunuz. Eğer mükaşefe yoksa o zaman murakabe hali, Rabbim sizi sürekli görüyor. İhsan, bunlar Ve nerucu Yani اَثَّوَابَ Neyi umuyoruz? Sevabı umuyoruz. Kim için? مُحْسِن۪ين Muhsinler için minel mu'minin. Mümin kadrodan, muhsinlere, Cenab-ı Hak'tan ecir ve sevaplar umuyoruz. وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ Vela neshedulhum bilcennə efendim, ben al kafü ve raja umutla korku arasında yaşıyoruz. Vela neamenu عليهم, yani vela neamenu mkrallahi tahala. Allah'ın onlara bir azabının geleceğinden emin değiliz. Vela neshedulhum bilcennə, dünyada iken de bu adam kesin cennetliktir. Bunu da söylemiyoruz. Yani Peygamber'i söylüyoruz tabi değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, aşere-i mübeşşere için cennetlik olduğunu söyledi. Onları biz de söylüyoruz. Ya da Müslümanların çoğunluğu eğer bu adam Müslümandı dediyse biz de onun cennetlik olduğuna şehadet edebiliriz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze geliyor. Müslümanlar onun imanına şehadet ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mecebet buyuruyor. Başka bir topluluk geliyor, ee, onun da şerrine e, Müslümanlar anlatıyorlar. Efendimiz yine ''Vecebet'' buyuruyor. Allah Resulüne Hazreti Ömer soruyor. ''Ya Resulallah, ma vecebet'' ne vacip oldu, ne gerekti? Allah Resulü buyurdu ki, ''Siz bunun Müslüman olduğuna şehadet ettiniz.'' ''Fe vecebet lehul cennet ona vacip oldu. Bunun da şerrine şehadet ettiniz.'' vacıbet lehun naru ona da cehennem vacip oldu entum şühedaullahı teala fil ardı çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz entum şühedaullahı fil ardı bu yüzden cenaze namazlarında orada Müslümanlığa şehadet edilir bu hadisten dolayı yani şahadet ediyorsunuz ki melekler sizin şehadetinizi kabul etsinler o şehadet bir hüküm ifade etsin ama bunun dışında bu üç husus dışında kesin bu adam cennettir diyemiyoruz Ya yani adam diyemeyiz yani adam ölüyor şimdi e, o şu bu diyorlar Türkiye'nin en zenginlerinden işte şimdi cennet nokta nokta diyorlar onun firmasının sonuna ekini koyuyorlar ya, nereden cennete gidiyor bu adam sen bale salonu yaparak cennetin kapılarını açmıyorlar adama ve nestağfiru li Müslümanların günahkar olanlarına istiğfar ediyoruz. وَنَخَافُ aleyhim <عَلَيْهِم> Onların geleceğine dair endişelerimiz var. Yani ne hazırlandı? Cennete mi, cehenneme mi gidecekler? Ama وَلَا نُقَنِّطُهُمْ Onları umutsuz da yapmıyoruz değil mi? Umutsuz. وَلَا نُقَنِّطُهُمْ El-Muslimîn Müslümanlar umutsuz da yapmıyoruz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? La تَقْنَدُوا Min la taknudu min rahmetillah. Vel emn vel Em yani emin artık ben cennete giderim diyor adam. Ya ben tarihsel değilim. Ee, ben beni gibi Müslüman olur mu? Ben bak buldum neleri buldum. E ee, beni cennete sokarlar. Vel iyas emin de yok. İyas umutsuzluk da yok. Yani kesin cennete girmeye dair bir emniyet hali de yok, umutsuzluk hali de yok. Yani ben kaybettim diye. Eğer böyle bir durum olursa el emnu vel iyasu Tamam? El emnu iyasu. Emin olmak, umutsuz olmak haberi geliyor yenkulani anil mille. Yenkulani kimi naklederler? El Müslümanı alır naklederler. Neden? anil mille, mille ne demekti? İslam. Dinden alır küfre taşır. Yani bir adam umutsuz olursa o umutsuzluk onu milletten yani İslam'dan elel kufru küfre taşır. Ee, böyle çok emin olursa hani diyorlar ya benim kalbim temiz kardeşim. Öyle ben her şeyi yaparım. Ee, böyle sokakta çığır çıplakta dolaşıp cennete de giderim diyorlar. Evet öyle diyorlar. Bu halde diyor adamı alır felakete götürür. Umutla korku arasında yaşayacaksın. Ve sebilul hakki beynehuma li ehli'l kıble. Ve sebilul hak, sebilul İslam. İslam'ın yolu nedir? Beynehuma beyne emni ve'l iyas. Umutla umutsuzluk arasında. Umutla umutsuzluk arasında. Hak yolu bu. Orada duracaksın. Beynel havfi ver raca yani. Vesebilul hakkı beynehuma. Kimin e, yolu e, umutla korku arasında? Li ahlil kıble. ehl kıble. Müslümanların diyoruz. Şimdi iman ve imanla alakalı meseleler. imana taluk eden meselelere geldik. Buradan inşallah devam ederiz. Estağfurullah ve etubu ve elhamdülillahi rabbil alemin. La teştemu'u ummeti ala dalale demek. Ümmetimin avamını kastetmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü avamın ittifakı bir mana ifade etmez. Ümmetin uleması, alimleri dalalet ve sapıklık üzerine ittifak etmez de ki etmemişlerdir. Yüzde doksan ehl sünnettir, hak hakikat üzeredir. Meleklere iman e, vacip anlamı farz anlamındadır. Yani mesela Mimma yecibu aleyna bize vacip olan şeylerdendir demek mutlaka inanmamız gereken hususlardandır. Melekleri iman vaciptir. Kur'an-ı Kerim'e iman vaciptir derken farzdır. Yani inanmayan kişi kafir olur. O anlamda vaciptir. Fıkıhtaki farzın altındaki vacip olarak anlamıyoruz bunu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.